Es sohbet rüzgarı e bugün sıs sıcak çöl kumlarında zorluk seferinde zorlu gerleriyle hedef bellidir yolumuz şamal şafak sökerken biz mücahidiz onun yolunda onun eriyiz gönlümüz Allah yanıyor bizim, Allah'tan geldik hep ona döneriz. Esraf etmez yarıl, es üstümüzde. Bugün sıcak çöl kumlarında, zorluk seferinde, Zorluk derileriyle hedef bellidir yoluz şama. Ebu Hayseme, hoş bahçesinde tek başına dur, nefsin'e köle. Efsini kınaldı düştü yollara yetişti Allah'ın askerlerine Esnaf metruz yarı es üstümüze bugün sıs sıcak çöl kumlarında zorluk seferinde zorluk elleriyle hedef bellidir yolumuz şama Allah yolunda cihad edenler her adımda şe Derler. Yol urak deyip sıcaktan kaçanlar Er ya da geç bir gün pişman olurlar Esra rahmet rüzgarı es üstümüze Bugün sımsıcak çöl kumlarında Zorluk seferinde zorlu erleriyle hedef belli bellidir yolumuz şaman Yarab sen bizi Tebuk'ta zafer ver, yolda da kuvve Cihad emredildi, ne duruyorsun? Haydi Müslüman, durma cihada! Es rahmet rüzgarı, esüstümüzde üstümüze Bugün sımsıcak Zorluk seferinde, zorluk erleriyle Hedef bellidir yolumuz Şam'a Esrahmat rüzgarız üstümüze, bugün sımsıcak çöl kumlarında. Zorluk seferinde, zorluk herlerinde, hedef bellidir yolumuz Şam'a.